Nuh Suresi Değerli dinleyenler Nuh Suresi Mekke'de indirilmiştir. Nuh Aleyhisselam'ın kısası anlatıldığı için bu sureye Nuh Suresi denilmiştir. Tamamı 28 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hakikat biz Nuh'u kavmine gönderdik. Kendilerine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 yedi göğü birbiriyle ahenkdar olarak nasıl yaratmış onların içinde ayı bir nur yapmış güneşi de bir kandil yapmıştır Allah sizi yerden ot gibi bitirdi sonra sizi yine onun içine döndürecek sizi yeni bir çıkarışla tekrar çıkaracak Allah yeri sizin için bir döşek yapmıştır onun geniş yollarında gezip dolaşınız diye Nuh dedi, ey Rabbim, hakikat onlar bana isyan ettiler. Malları ve evlatları kendilerinin hüsranından başkasını artırmayan kimselere uydular. Bunlar da büyük büyük hileler yaptılar. Halk tabakasına sakın taptıklarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yeğustan, Yeğuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin dediler.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 Yeryüzünde kafirlerden yurt tutan hiçbir kimse bırakma. Çünkü eğer sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar. Kötüden, öz kafirden başka da evlat doğurmazlar. Ey Rabbim beni, anamı, babamı iman etmiş olarak evime giren kimseleri, erkek müminleri ve kadın müminleri sen bağışla. Zalimlerin helakinden başka bir şeyini de artırma. Cin Suresi, değerli dinleyenler, Cin Suresi Mekke'de indirilmiştir. Cinlerle ilgili bir olaydan bir Cin'in itiraflarından bahsedildiği için Suriye Cin Suresi adı verilmiştir. Tamamı 28 ayettir. Cinler insanlardan farklı bir boyutta yaşayan, Allah'ın bize bahsettiği bu göz imkanlarıyla görebilme kudretine eremediğimiz bir yaratık grubudur. İnsan gözü Allah tarafından sınırlı kılınmıştır. Mesela belirli bir mesafeden uzağını göremez, karanlıkta yani ışık kaynağı bulunmayan herhangi bir mekanda göremez. Oysa kedi insanın aksine karanlıkta görebilir. İşte bütün bunlar bir maksada binayen yaratılış farklarıdır. İşte cinler de bizim göz imkanlarıyla göremediğimiz bir yaratıktır. Müfessirler cin ve cinler konusunda birçok açıklamalar getirmiştir. Bizim Kur'an'dan anladığımız kadarıyla insanlar ve cinler iki ayrı cins yaratıktır. İnsan topraktan yaratılmıştır, ham maddesi topraktır. Yani topraktaki elementlerin farklı bileşimlerin neticesinde şu gördüğümüz organik yapıda et ve kemiğe bürünmüş halde yaratılmıştır. Oysa cinler ateşten yaratılmıştır. Yani onların da ham maddesi ateştir. Cinler insanları görebilme yeteneğine sahiptirler. Ama insanlara cinleri görebilme yeteneği verilmemiştir. Yine Kur'an'dan anlıyoruz ki insanlarla cinler arasında birbiriyle irtibat kuran kimseler bulunmaktadır. Ama bu sadece azgınlıkların artmasına sebep olmaktadır. Cinlerin göğe yükselme imkanları vardır. Ve cinler bu imkanlarını melekler alemindeki gaybi haberleri dinlemek için kullanmışlar. Ama bu imkandan ateşle kovalanarak faydalanamamışlardır. Hazreti Adem ile İblis'in kıssasından anlaşıldığına göre cinler insanlardan evvel yaratılmışlardır. İblisin de cinlerden olduğu ise Kehf suresi 50. ayetinde bildirilmektedir. Cin denilen kesim, iblis ve onun soyudur. Cinler de insanlar gibi irade sahibi yaratıklardır. Onların da müminleri ve kafirleri vardır. Ancak cinlerden iblisi uyup şeytan olanlar, yani kafir olanlar, insanların kalplerine vesveseler vererek, onları kötü yola teşvik ederek yoldan çıkmalarına sebep olurlar. Ancak insanlar üzerinde zorlayıcı bir güce sahip değillerdir. Cinler insanların dillerini bilmektedirler. Kur'an'dan anlayabildiğimiz kadarıyla cinler için kendilerine has semavi kitaplar inmemiştir. Onlar insanlara gelen semavi kitaplardan faydalanarak insanlara kitap getiren peygamberlere iman ederler. Cinler de insanlarla birlikte Hz. Adem'den bugüne yeryüzünde yaşamaktadırlar. Bunu şuradan anlıyoruz. Yüce Allah Bakara suresinde Hz. Adem ve İblise birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Orada belirli bir vakte kadar sizin için geçimlik ve faydalanacak şey vardır buyurmaktadır. İşte o günden bugüne cin ve insan tayfesi yeryüzünde beraberce yaşamaktadırlar. Buharı ve Müslim'de Abdullah bin Abbas'tan şöyle nakledilir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Ukasman ayırına gitmişti. Yolda nahle denilen yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Bu esnada cinlerden bir grup oradan geçmekteydi ve Kur'an'ın okunduğunu duyunca hemen durup dinlemeye başladılar. Evet, cinlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an okuyuşunu dinlemeleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah tarafından vahyedilmiş ve cinlerin bu okunan Kur'an'ı dinledikten sonra itirafları Allah tarafından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, bana şu hakikat vahyolunmuştur. Cinden bir zümre benim Kur'an okuyuşumu dinlemiş de şöyle söylemişler. Biz gerçekten hayranlık veren bir Kur'an dinledik. Ki o hakka ve doğruya götürüyor. Bundan dolayı biz de ona iman ettik. Rabbimize bundan sonra hiçbir şeyi asla ortak tutmayacağız. Hakikat şudur ki, Rabbinizin büyüklüğü her büyüklükten yücedir. O ne bir eş ne de bir evlat edinmemiştir. Hakikat şudur ki, bizim beyinsizimiz Allah'a karşı ne pek aşırı yalanlar söylüyormuş. Gerçek biz de insan olsun cin olsun... Allah'a karşı asla yalan söylemez sanmıştık. Doğrusu şu da var. İnsanlardan bazı kimseler cinden bazı kişilere sığınırlardı. Öyle ki bu suretle onların azgınlıklarını artırmışlardı. Hakikaten onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiçbir kimseyi katiyen diriltemeyeceğini sanmışlardı. Biz ciddi surette göğe erişmek istedik. Fakat onu sert bekçilerle ve yakıcı şihaplarla doldurulmuş bulduk. Halbuki hakikaten biz bundan evvel haber dinlemek için onun bazı kısımlarında oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinleyecek olursa karşısında kendisini gözetip duran bir şihaplar buluyor. Doğrusu biz yerdeki kişilere şer mi murad ediliyor yoksa Rableri onlar için bir hayır mı biliyor bilmiyormuşuz. Hakikaten biz kimimiz salih kimseleriz kimimizse bunlardan aşağıdır. Çeşit çeşit yollara sahip olmuşuz. Şu hakikati de şüphesiz anladık ki yeryüzünde bulunsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu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 Hakikatte mesciitler Allah'ındır. Onun için Allah'la birlikte hiçbir şeye, hiçbir kimseye tapmayın. Bana şu hakikatle vahyedilmiştir. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet için namaza kalktığı zaman neredeyse onlar etrafında keçiler gibi dertok ok oluyorlardı. De ki: Ben ancak Rabbime dua ediyorum ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, hakikat ben sizin için ne bir zarar yapma, ne de bir hayır getirme kudretine malik değilim. De ki, hakikat ben isyan edersem, beni Allah'ın azabından kimse katiyen kurtaramaz ve ben ondan başka bir sığınak da kabil değil bulamam. Benim elimden gelen,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 Ta ki o peygamberler Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah peygamberin nezdinde olup bitenleri kuşatmış, her şeyi müfredatı veçhiyle sayısıyla saymış, tesbih etmiştir. Müzzemmil suresi Değerli dinleyenler, Müzzemmil suresi Mekke'de indirilen surelerin ilklerindendir. Sure adını birinci ayetten alır. Tamamı yirmi ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen, Gecenin birazından gayri saatlerinde kalk. Gecenin yarısı miktarınca yahut ondan birazını eksil. Yahut o yarının üzerine ilave edip artır. Kur'an'ı da açık açık tane tane oku. Hakikat biz sana ağır bir söz vahyediyoruz. Gerçek gece yatağından ibadete kalkan nefs yok mu? O hem uygunluk itibariyle daha kuvvetlidir, hem okuma bakımından da daha sağlamdır. Çünkü, ...gündüz senin için uzun bir meşguliyet var. Rabbinin adını an, yalnız O'na yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yok. O halde yalnız O'nu vekil tut. Onlar ne derlerse katlan, onlardan sızıltısızca ayrıl. Yalan sayacak olan o varlık sahiplerini bana bırak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 Firavun'a bir peygamber yolladığımız gibi size de kıyamet günü üzerinize şahit olarak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere isyan etti de biz de onu ağır ve çetin bir tutuşla yakalayıverdik. Eğer siz dünyada küfrederseniz çocukları at saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gök bile gök bile o sebeple yarılmış, onun vaadi fiile çıkarılmıştır. İşte bu hakiki bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine bir yol edinir. Şüphe yok ki Rabbin senin gecenin üçte ikisinden biraz eksik, yarısı, üçte biri kadar ayakta durmakta olduğunu ve senin mayiyetinde bulunanlardan bir zümrenin de böyle yaptığını biliyor. Geceyi gündüzü Allah saymaktadır. O bunu sizin sayamayacağınızı bildiği için size karşı ruhsat canibine döndü. Artık Kur'an'dan kolay geleni neyse onu okuyun. Allah muhakkak bilmektedir ki içinizden hastalananlar olacak, diğer bir kısmı Allah'ın fazlından nasip aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, başka bir takımı da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde ondan, Kur'an'dan size kolay geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin. Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Önden nefisleriniz için ne hayır gönderirseniz onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem bu daha hayırlı, sevapça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanma isteyin. Şüphesiz ki Allah, müminleri çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müddessir Suresi Değerli dinleyenler, Müddessir Suresi Mekke'de indirilmiştir. Başındaki beş ayetin Müzzemmil Suresinden evvel indirildiği rivayet edilir. 30 ve 31. ayetlerinin ise Medine'de indirildiği hakkında bir rivayet vardır. Suri adını birinci ayetten alır. Tamamı 56 ayettir. Buhari ve Müslim Abdullah bin Caviden şöyle naklederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin gelmediği dönemle ilgili şöyle derdi. Bir gün yürüyordum. Gökten bir ses içittim. Başımı kaldırdığımda daha önce Hira mağarasında gördüğüm o meleğin bana geldiğini gördüm. Yer ve gök arasında bir kürsüye istiva etmişti. Bunu görünce çok büyük dehşete kapıldım ve koşarak eve gelip beni örtün dedim. Evdekiler hemen üzerime bir yorgan örttüler. İşte ondan sonra Allah'tan ey bürünüp sarınan vahiy indi. Ve bundan sonra da devamlı vahiy geldi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey bürünüp sarınan kalk artık kafirleri azapla korkut. Rabbini büyük tanı. Elbiseni temizle. Azaba götürecek şeyleri terk eyle. İyiliği çoğu isteyerek yapma. Rabbinin rızası için katlan. Çünkü o boru üfürülünce... ...işte o vakit, o gün... ...kafirlerin aleyhinde pek çetin bir gündür. Kolay değil. Bir tek olarak yarattığım... ...kendisine uzun boylu mal ve hazır bulunmak üzere oğullar verdiğim yaşayışını ömrünü evlatlarını yaydığım bol bol ihsan ettiğim o kafiri bana bırak sonra da o bütün bunlara rağmen hırsla daha da artılmamı ister hayır çünkü o bizim ayetlerimize karşı alabildiğine bir inatçı kesilmiştir ben onu sert bir yokuşa sardıracağım çünkü o Kur'an hakkında ne diyeceğini uzun uzadıya düşündü, kendine göre bir ölçü koydu. Hay kahrolası, ne biçim ölçü kurdu o? Yine kahrolası, nasıl ölçü koydu o? Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En son arka çevirdi ve büyüklük tasladı da, bu dedi, rivayet edilen bir sihirden başkası değil. Muhakkak bu, insan sözünden başkası değil. Onu cehenneme sokacağım da. Sen biliyor musun, cehennem nedir? Hem bırakmaz, hem vazgeçmez o. İnsana çok susamıştır. Üzerinde on dokuz melek vardır. Biz,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 Ağırdığı dem sabaha ki Hakikaten o cehennem Büyük belalardan biridir İnsanlar için Sizden ileri gitmek yahut Geri kalmak isteyenler için En korkutucu olmak bakımından Her nefs Kazandığı şey mukabilinde bir rehindir Ancak Sağcılar böyle değil Onlar cennetlerdedir Soruşurlar Günahkarların hallerini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 Böyleyken şunlara ne oluyor ki hala öğütten yüz çeviricidirler. Sanki onlar aslandan ürküp kaçan vahşi eşeklerdir. Evet, onlardan her kişi kendisine neşredilecek sayfalar verilmesini ister. Hayır, daha doğrusu onlar ahiretten korkmazlar. Gerçek,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 Değerli dinleyenler Kıyamet suresi Mekke'de indirilmiştir Sure adını birinci ayetten alır Sure kıyamet hadisesinin dehşetini anlatır Tamamı kırk ayettir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet gününe and ederim Kendisini alabildiğine kınayan nefse and ederim İnsan zanneder mi ki Gerçekten biz onun kemiklerini toplayıp bir araya getirmeyeceğiz. Evet biz parmak uçlarını bile derleyip iade etmeye kadiriz. Fakat insan önündeki o kıyameti yalanlamayı ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulup karardığı, güneşle ay bir araya getirildiği zaman...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 Velev ki o bütün mazeretlerini meydana atmış olsun. Kur'an'ı acele kavrayıp ezber etmen için Cebrail vahyi iyice bitirmeden dilini onunla depretmek. Onu göğsünde toplamak, onu dilinde akıtıp okutmak şüphesiz bize aittir. Öyleyse biz onu okuduğumuz vakit sen onun kıraatine uy. Sonra onu açıklamak da hakikat bize aittir. Hayır, siz çarçabuk geçen bu dünyayı seversiniz. Ahireti bırakırsınız. Yüzler vardır, o gün ışıl ışıl parlar. Rablerine bakacaktır. Yüzler vardır, o gün ekşimiş kararmıştır. Anlar ki kendisine bel kemiklerini kıracak çok belalı bir iş yapılacak. Gözünüzü açın. Can köprücük kemiğine dayandığı zaman tedavi edebilecek kim denir. Ve can çekişen hakiki bir ayrılış olduğunu anlar. Bacakta bacağı dolaştı mı o gün Selk yalnız Rabbinedir. İşte o Peygamberi ve Kur'an'ı tasdik etmemiş, namazla kılmamış. Fakat üstelik Kur'an'ı yalanlamış, imanı arkasına dönmüş, sonra da çalım sata sata yürüyerek ehline gitmişti. Hoşlanmadığın her şey sana yaklaşık çatsın. Çünkü sen buna başkalarından daha çok layıksın. Yine hoşlanmadığın her şey sana yaklaşık çatsın. Zira sen,